Cenab-ı Hak peygamberine sen onlara vekil değilsin diyor. Ama biz bugün mesela millet vekili falan diyoruz. Buradaki işte vekil kelimesinin insanlar için kullanılması da doğru mu? Şimdi bu soru ama güzel bir soru yani. Halka bunun bilinmesi lazım. Vema ente alayhim bir vekil. Ee, o ayetin yerinde bir bul da. Sen onlar üzerinde vekil değilsin. Kimin vekili değilsin diyor? Allah'ın Allah vekili. Allah vekili değilsin. Değil mi? Allah'ın vekili değilsin. Sen Allah'ın elçisisin. Vekil olduğu zaman Allah'ı temsil edecek, değil mi? En i̇şte enam 107. 107. ayet. Şimdi bu işte bu cemiyat, bu cemaat ve tarikatların adamları Allah'ın vekiliğinden öteye, bütün yetkisine sahip halife oluyorlar Allah'ın. Tabi halife kelimesini de maalesef ayete bağlamaya çalışıyorlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye gittiği zaman ya da bir savaşa gittiği zaman yerine bir halife bırakıyordu. Peki Resulullah Medine'ye döndüğü zaman halifenin görevi bitiyor muydu? Bitiyordu. Ya da vekil bırakıyordu diyelim. Vefat ettikten sonra da halifesi oldu. O zaman birisinin halifesi olması için ya vefat etmesi lazım ya da oradan gitmesi lazım. Şimdi Cenabı Hak haşa vefat mı etti ki bu adamlar onun halifesi oluyor? Ya da Allah bir başka galaksiye mi taşındı haşa? Bunlar, bu, buraların yönetimini onlara bıraktı. Şimdi ve dikkat ederseniz tarikatlarda vekil kelimesi çok önemlidir. Bir vekil bulacaksın demez mi? Yani Allah neyi yasaklamışsa onlar baş tacı etmişlerdir. Neyi emretmişler emretmişse ondan kaçmışlardır. Ve ma ente alihim bi vekil. Allah Rasul ne diyor ki sen onlar üzerinde vekil değilsin. Sen benim vekilim değilsin diyor. Devamında ne diyor evet? Once sevame cealnak hafiza ve ma ente alihim bi vekil. Seni onları koruyucu da yapmadık. Sen onları da üzerinde de değilsin. Sen sadece Rasul devamında öyle demiyor münevve enterasul yok başka yerde başka yerde var bu millet vekili peki kullanamaz Bu o Allah'ın vekili ama benim vekilim olur tabi milletin vekili olur onda bir şey yok Allah'ın vekili olunamaz Allah'ın vekili olmak şimdi dava vekili yani avukat tutarsınız değil mi avukat ne yapar mahkemede sizi temsil eder. Bir insan Allah'ı temsil edebilir mi? Haşa. Bu tamamen şirktir. Ama bir insan bir başka insanı temsil eder onda problem yok. E, milletvekilinde de bir şey yok onda herhangi bir anormallik yok. Evet.